17 Temmuz'da doluyor. Change.org Taksim, İkizköy Direniyor adresinde imza kampanyası başlatan İkizköy Çevre Komitesi ise yıl dönümlerini dostlarıyla birlikte mücadelelerini değerlendirerek gelecek planlarını konuşarak kutlayacaklar. İkizköy Akberen Ormanı'nın kömür madeni için kesilmesini durdurun talebiyle 100 bini aşan kampanya Change.org Taksim, İkizköy Direniyor adresinde. Kaz Dağları'nda planlanan Halil A. Bakır Ocağı Kapasite Artışı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi için Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından Change.org Taksim Kaz Dağları'nı Terk Et adresine başlatılan imza kampanyasında olumlu bir gelişme var. Halil A. Bakır Görünümlü Altın Madeni Projesi'ne mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Kaz Dağları'nın Ormanları, Karamenderes'in suları, bayram için elması, şeftalisi, yaşamını oradarı sürdüren bozayılar, karacalar, onlarca kuş türü maden projelerine karşı zaman kazandı şeklinde bir açıklama yaptı. Bugüne dek 45 binden fazla kişinin imzalayarak destek verdiği kampanyada söz konusu projenin kaz dağlarının ormanı, havası ve suyu için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Kampanyada ayrıca şu ifadelere yer verilmişim. Proje ormanlarımızı ve içinde yaşayan yaban hayatını yok edecek. Olası asit maden direnajları ile içme suyu kaynaklarımızı, derilerimizi kirletecek diyor ve ekliyor. Bölgemizin ekosistemi tümüyle olumsuz etkilenecek. Halil Bakır Madeni projesinin ne yöremize ne de ülkemize hiçbir yararı olmayacak. Tam tersine ekip biçtiğimiz, hayvanlarını yetiştirdiğimiz, geçimimizi sağladığımız, ürünlerinden doyduğumuz, topraklarımızı ve ormanlarımızı kaybetmemize neden olacak. Ayrıca proje, ruhsat alanının içerisinde ve ÇED alanının hemen yanında birinci derecede arkeolojik sit alanı var denmiş kampanya Change.org Taksim Kaz Dağlarını Terk Et adresinde. Ormanlarımız tehlike altında diyerek Aydos Ormanının millet bahçesi olmaması için Change.org Taksim Aydos Ormanı Beton Olmasın adresinde bir imza kampanyası yürüten Aydos Ormanı Savunması Orman Bir Doğal Yaşam Alanı. Yüzlerce tür canlıya ev sahipliği yapar. Ormanları yok etmek için planlanan her faaliyet içinde yaşayan canlılara zarar verir. Gürültü, aydınlatma, yerini değiştirme, kesme, ağaçların dibini kazma, cendereye alma, orman ekosistemi içinde flora ve fauna için geri dönüşsüz bir tahribat nedeni diyor ve millet bahçesi olarak planlanan Aydos ormanının orman olarak kalması gerektiğini savunuyor. 15 binden fazla kişinin imzaladığı, desteklediği kampanyaya göre... Birinci derecede sit alanı olan Aydos ormanı, karar verme süreçlerine bölge halkının katılımcılığını sağlamaksızın, bölge halkının onca itirazına rağmen hukuka aykırı bir şekilde yürütülüyor. Ormanlarımızı korumamız gerektiğini altını çizen Aydos ormanı savunması, mücadelelerini devam ettiğinin altını çizmiş ve şöyle diyorlar: "Bütün bitki örtüsü kazındı. Doğa ve doğal yok ediliyor." İklim krizi seller orman yangınları kapıdayken daha fazla orman kaybetmeye tahammülümüz yok diyorlar. Kampanya ise Change.org Taksim Aydos Ormanı Beton Olmasın adresinde. Türkiye'nin 2030'a kadar kömürden çıkmasını talep eden Change.org Taksim Kömürden Çıkış adresinde imza kampanyası başlatan İklim İçin Gençlik Türkiye ekibi de Akbelen mücadelesinin birinci yıllarında yalnız bırakmadı ve saha ziyaretinde bulunuyor. Türkiye'nin hem 2053'teki karbonsuzlaşma hedefini yakalayabilmesi için hem de iklim kriziyle mücadele edebilmesi için fosil yakıtları ve kömürü terk etmesi, kömür çıkarmak için ormanları yok etmemesi gerekiyor. Yapılan çalışmalar 2030'a kadar Türkiye'nin kömürden çıkabileceğini ve enerjiyle ilgili bir sorun yaşamayacağını gösteriyor. Gençlik ekibinin imza kampanyası ise change.org.taksim kömürden çıkış adresinde. Karbon nötr gelecek ve iklim krizi konularının zorunlu kamu spotu olmasını talep eden Nil Sarrafoğlu, Change.org Taksim kamu spotunda iklim krizi olsun adresinde bir imza kampanyası başlattı. Diyor ki, milyonlarca insan televizyon ve radyo yayınları ile iklim krizi ve karbon nötr konusunda bilgi sahibi olmalı. Krizin ve çözümün farkına varmalı. Türkiye'de televizyon izleme süresinin kişi başına günlük 4,5 saati aştığı göz önüne alırsak, İklim krizi hakkında kamuoyu bilgilendirme fırsatının değerini bu mecralarda göz ardı edemeyiz demiş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde çalışarak ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolara ayda en az 90 dakika iklim krizi, karbon nötr yaşam, iklim krizine karşı politikalar ve atıksız yaşamla ilgili Alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlama yükümlülüğü getirmesini istiyor. Ayrıca bu yayınların akşam 17 ile 22 saatleri arasında günün en çok izlenen saatlerinde yapılmasını talep ediyor. İklim krizine karşı kararlı ve etkili mücadelenin ancak karbon nötr bir hayatı yeniden kurmakla mümkün olduğunu vurgulayan bu kampanya Change.org Taksim. Kamu spotunda iklim krizi olsun adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Ayar, sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Esen kalın.